Mustafa Çağdar, Mustafa Çağdar amcam, normalde bizim her gün geçtiğimiz Merkez İş Bankası'nın ara sokağında, karşı ara sokağında bir yer. Gidiyorum amcayı gördüm. Birkaç defa gittim amca izin vermedi önce. Yok dedi çektirmiyorum dedi ben fotoğrafı ne yapacağım dedi. Oğluna gittim yani dedim ki böyle böyle. Amca ama böyle şey kulakları duymuyor. Duymamasından donayı fotoğraf çektirmiyor yani seninle iletişim kuramıyor. Anladım amcanı. Sonra yüksek sesle, bağıra bağıra amcayla muhabbet etmeye başladık. Ama amcamın o yaşında o çuvalları sabahın köründen başlayıp akşam bitene kadar çalışması inanılmaz güzellikti. Ve işini zevkle yapıyordu. İşinin de ustasıydı. O da öyle bir insan oldu.